Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban imtihanı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Babil'den Şam'a giderken İnni zahibun ila Rabbi seyehdin. Rabbı hebli min'es-salihin. Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim ''Bana salihlerden bir evlat ver.'' demişti. Es-Saffat 99-100 Burada kalpten yani iç alemden en yüce dosta doğru bir bustat yolculuğunun yapıldığına işaret vardır. Ayet-i kerimenin devamında Hz. İsmail'in müjdelenmesi ve kurban hadisesi zikredilir. İşte o zaman biz ona halim bir oğul müjdeledik. Es-Saffat 101 Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince babası, ''Yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün ne dersin?'' dedi. O da cevaben, ''Babacığım, sen emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun.'' dedi. Es-Saffat 102 Her ikisi de teslim olup İbrahim onu alnı üzerine yatırınca, ''Ey İbrahim!'' Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok ağır bir imtihandır diye seslendik. Es-Saffat 103-106 Biz oğluna bedel, ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. İşte biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o... ''Bizim mümin kullarımızdandı.'' Es-Saffat 107-111 Hz. İbrahim aleyhisselam, Hacer validemizle İsmail aleyhisselamı Mekke'ye bıraktıktan sonra, Sare validemizin yanına dönmüştü. Arada bir onların yanına uğruyordu. Bir seferinde Mekke'de bir rüya gördü. Rüyasında ayette buyurulduğu gibi İsmail aleyhisselamı kurban ediyordu. İbrahim aleyhisselam, rüya şeytani mi, rabbani mi diye şüphelendi. Ancak aynı rüya üç gün devam etti. Bu günler, haç mevsiminin, tevriye, arafa ve bayramın birinci günüydü. Bir rivayette İbrahim aleyhisselam, Allah bana bir oğul verirse, onu kurban edeceğim demişti. İşte bu sözü sebebiyle imtihana tabi tutulmuştu. İbrahim aleyhisselam, Rabbinden gelen ilahi emir üzerine, Hacer Validemize, oğlu İsmail'i yıkamasını ve güzel kokular sürmesini, onu bir dostuna götüreceğini söyledi. Hz. İsmail'e de yanına bir ip ve bıçak almasını tembih etti ve, ''Oğlum, Allah rızası için kurban kesiciyim dedi. Arafat'ta hacıların vakfeye durduğu yere doğru yol almaya başladılar. Bu sırada şeytan, insan kılığında Hacer Validemizin yanına geldi ve ona, İbrahim oğlunu nereye götürüyor biliyor musun? dedi. O da dostuna götürüyor cevabını verdi. Şeytan hayır kesmeye götürüyor dedi. Hacer validemiz o oğlunu çok sever diye mukabele etti. Şeytan devamla Allah emrettiği için boğazlayacakmış deyince Hacer validemiz eğer Allah Celle Celaluhu emrettiyse güzel bir şeydir. Tevekkül ederiz dedi. Şeytan, Hacer validemizi aldatamayınca, İsmail aleyhisselamın yanına gitti. Bu sefer de ona sordu, Baban seni nereye götürüyor biliyor musun? İsmail aleyhisselam, dostuna ziyarete dedi. Şeytan, hayır seni kesmeye götürüyor. Rabbinin kendisine böyle emrettiğini zannediyor. Dedi. Bunun üzerine Hazreti İsmail, O emretmişse, bunu seve seve yerine getiririz, diyerek şeytanı kovdu, onu taşladı. Şeytan İsmail aleyhisselamı da kandıramamıştı. Bu sefer İbrahim aleyhisselama döndü. Ey ihtiyar, oğlunu nereye götürüyorsun? Şeytan seni rüyada kandırmış, o rüyalar şeytanidir, dedi. İbrahim aleyhisselam, sen şeytansın, hemen yanımızdan uzaklaş, dedi. Eline yedişer tane taş aldı ve şeytanı üç ayrı yerde taşladı. İşte haçta kıyamete kadar rükün olarak devam edecek olan şeytan taşlama bu şekilde başladı. Bu hal onların tevekkül ve teslimiyetlerinin bir nişanesi olarak ümmete numune oldu. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselamla birlikte Minadan Arapata doğru giderlerken, semadaki melekler oldukça heyecanlandılar. Hayretle birbirlerine Subhanallah. bir peygamber bir peygamberi kurban etmeye götürüyor.'' dediler. İbrahim aleyhisselam, oğlu Hazreti İsmail'e bu işin hakikatini anlattı. ''Ey oğlum, rüyamda seni kurban etmekle emrolundum.'' dedi. İsmail aleyhisselam ''Babacığım, bunu sana Allah mı emretti?'' diye sordu. İbrahim aleyhisselam ''Evet.'' dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam ''Babacığım, ''Sen emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' dedi. Canını feda etmeye hazır olduğunu bildirdi. Babasını ferahlatan bu ifadelerden sonra da, ''Ey babacığım, Nemrut seni ateşe attığı zaman sabrettin. Allah Celle Celaluhu senden razı oldu. Ben de kurban edilmeye razıyım. İnşallah beni sabredici bulacaksın. Senden ayrılınca Rabbime, Dünya nimetlerinden ayrılınca cennete kavuşacağım. Benim üzüntüm, elinle kurban edeceğin evladının acısını hayat boyu unutmamandır. Ey babacığım, keşke daha evvel bildirseydin de, annemle de vedalaşıp koklaşsaydık. İbrahim Aleyhisselam, oğlum annenin itirazından çekindim dedi. O sırada İsmail Aleyhisselam henüz 7 veya 13 yaşlarındaydı. Hazreti Ali radiyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Allah Teala İbrahim aleyhisselama yer ve gökleri gösterdiği vakit, İbrahim aleyhisselam, Allah'a karşı isyan etmekte olan birini gördü. Ve Allah'a onu helak etmesi için dua etti. Allah Teala onu helak etti. Başka bir asiyi gördü, onun için de beddua etti, o da helak oldu. Bir başka isyankârı daha gördü, onun da helak olmasını diledi, o da helak oldu. Böylece birkaç kişi helak edildi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak İbrahim aleyhisselama şöyle vahiy buyurdu. Ey İbrahim, muhakkak sen duası müstecap bir kimsesin. Kullarımın helaki için bana dua etme. Zira onların benim yanımda üç hususiyetleri vardır. 1. Kul yaptıklarına ya tevbe eder, ben de... Tevbesini kabul ederim. 2- Veya onun zürriyetinden beni zikredecek bir nesil çıkar. 3- Veyahut da kıyamet gününde istersem onu affederim, istersem cezalandırırım. Beyan edilir ki, Allah Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kurban etmesini emir buyurmasının sebebi, İbrahim'in asi kullara gariz olup, onlar hakkında az merhamette bulunmasıdır. Diğer bir rivayette şöyle zikrolunur. Kur'an-ı Kerim'de, böylece biz İbrahim'e semavat ve arzın hükümranlığını, acayip ve garaibini gösterdik. El-En'am 75 buyuruldu ve çile, İbrahim aleyhisselam her gece göğe çıkarılırdı. Yine bir gece semaya çıkarılmıştı. Kötü ameller işleyen bir günahkarı gördü ve şöyle dedi. Ey Allah'ımız bu adam senin rızkını yiyor, senin yerinde yürüyor ve buna rağmen yine de emirlerini yapmıyor. Ona helak etti. Allah Teala da o kimseyi helak etti. Başka bir günahkarı gördü, onun da helakine dua edince kendisine şöyle nida olundu. Ey İbrahim! Kullarımın helaki için beddua etmekten vazgeç ve onlara mühlet vererek yavaş yavaş davran. Çünkü ben onların isyanlarını daima görüyorum da yine helak etmiyorum. İbrahim aleyhisselam yere indiğinde Kur'an-ı Kerim'de zikredilen rüya kendisine gösterildi. Şöyle ki, vaktaki ki İbrahim'in oğlu kendisiyle beraber maişet işlerinde sayedip edip pederine yardım eder oldu. İbrahim oğluna rüyasını anlatmaya başladı. Ey oğulcuğum ben rüyada görüyorum ki seni kurban ediyorum ne dersin evladım düşün. es 102 Evladının büyük bir teslimiyet içerisinde emrolunduğunu yerine getir babacığım demesinden sonra Halilullah oğlunu kesmek için hazırlandı ve eline bıçağı alarak şöyle söyledi. Ey Allah'ım bu benim oğlumdur kalbimin meyvesidir ve bana insanların en sevgilisidir. Bu arada şöyle bir nida işitti. Sen benim kulumun helak olmasını istediğin geceyi hatırlıyor musun? Senin oğluna şefkatli olduğun gibi, benim de kullarım için şefkatli ve merhametli olduğumu bilmiyor musun? Sen benden kulumu helak etmemi istemiştin. Şimdi ben de senden Oğlunu kesmeni istiyorum. Allah'ın emri üzerine kurban edilecek olan İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama şöyle vasiyet etti. Ey babacığım, birkaç vasiyetim var. 1- Ellerimi ve ayaklarımı iyi bağla ki, can acısıyla çırpınıp bir kusur etmeyeyim. 2- Eteklerini topla ki, üzerine kanım sıçramasın. 3- Bıçağın bileğiyle olsun ki, can vermek kolay olsun. Hem de senin işin çabuk görülür. 4. Bıçağı çekerken yüzüme bakma. Belki babalık şefkatiyle merhamet gösterirsin de, dayanamayıp Allah'ın emrini geciktirirsin. 5. Gömleğimi anneme götür, teselli bulsun. Ona, oğlun şefaatçi olarak Allah'a gitti dersin. İbrahim aleyhisselam bu sözleri dinlerken gözlerinden yaşlar boşandı, çok ağladı. Ellerini açarak, ''Ya Rabbi, bana bu halimden dolayı sabır ver, ihtiyarlığım sebebiyle bana rahmet et.'' diye dua etti. İsmail aleyhisselam da, ''Ya Rabbi, bu işte bana sabır ve tahammül ver.'' diye dua etti. İsmail aleyhisselam daha sonra, ''Babacığım, Gök kapıları açıldı. Melekler hayretler içinde Allah'a secde ediyorlar. Ya Rabbi, senin rızan için bir peygamber, bir peygamberi kesmek üzere sen onlara merhamet et diye niyaz ediyorlar." dedi. Ardından "Babacığım, muhabbetin şartı emri geciktirmemendir. Haydi emir olunduğunu yerine getir." diyerek Baba metanet verdi. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselamı yatırdı. Ey yavrucuğum, kıyamete kadar sana veda olsun. Tekrar görüşmek kıyamette olur, dedi. Bıçağı kuvvetlice İsmail aleyhisselamın boğazına çekti. O anda Allah Teala Cebrail'e, Yetiş, bıçağı çevir, buyurdu. Cebrail aleyhisselam, bir anda Sidre'den gelip bıçağı çevirdi. İbrahim aleyhisselamsa yine kuvvetlice bıçağı çekti, bıçak bu sefer de kesmedi. Allah Celle Celaluhu, İbrahim gerçekten rüyasını tasdik etti, sadakat gösterdi buyurdu. Ardından emri ilahi ile Cebrail aleyhisselam, o anda cennetten bir koç indirdi ve tekbir getirdi. Allahu u Ekber, allah Ekber. İbrahim aleyhisselam bu tekbiri işitince mukaberede bulundu. La ilahe illallah, vallahu Ekber. İsmail aleyhisselam da Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd dedi. Böylece Arefe günü sabah namazından başlayarak Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden teşrik tekbiri tamamlanmış oldu. Baba oğul şükür halinde evlerine döndüler. Hacer validemizle İsmail aleyhisselam kucaklaştılar. İbrahim aleyhisselam da tekrar Sare validemizin yanına döndü. İbrahim aleyhisselam ateşe atılarak nefsinden, kurban emriyle de evladından imtihan görmüş, Tevekkül ve teslimiyeti ona her iki imtihanı da kazandırmıştı. Sıra servetten imtihana geldi. Bir rivayete göre İbrahim aleyhisselamın 12 bin sürüsü vardı. Bin adet de muhafız köpeği vardı. Dünyaya ram olanları tahkir için köpeklerine altından tasma taktırırdı. Cebrail aleyhisselam insan kılığında geldi. Bu sürüler kimin? diye sordu. İbrahim aleyhisselam, Rabbimin ben de emanetçisiyim dedi. Cebrail Aleyhisselam bana satar mısın dedi. İbrahim Aleyhisselam Rabbimi bir kere zikret üçte birini. Üç kere zikret tamamını vereyim dedi. Cebrail Aleyhisselam <Sessizlik> Subhün kuddüsün Rabbuna ve Rabbül iketi ve ruh dedi. İbrahim Aleyhisselam al hepsi senin Al götür dedi. Cebrail aleyhisselam, ben meleğim alamam dedi. İbrahim aleyhisselam, sen sen ben de halilim. Verdiğimi geri alamam dedi. Nihayet İbrahim aleyhisselam sürüleri sattı. Geniş bir arazi aldı. Onu Müslümanların istifadesi için vakfetti. Böylece vakıf İbrahim aleyhisselamla başlamış oldu. Vakıf, yaradandan ötürü, yaradılanlara merhamet, şefkat ve sevginin müesseseleşmiş şeklidir. Diğer bir ifadeyle, Allah'a adanan, temlik ve temellükten men edilen mülkiyetlerdir. Temlik, mülk olarak verme-satma, temellük, mülk edinme-sahiplenme, kendine mal etme. Böylece Allah'ın halili olan İbrahim aleyhisselam, Allah için bütün servetini bir anda feda ederek, malından da imtihan vermiş, gerçek dost, halil olduğunu ispat etmişti.